Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Ülkemizde mevcut eğitimin iklim değişikliğini anlayabilmek için yeterli olmadığını söyleyen Youth for Climate Türkiye ekibi Change.org Taksim, Okulda İklim Öğret adresindeki kampanyasını sürdürüyor. Bugüne dek, 31 binin üzerinde kişinin imzaladığı kampanyada sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin müfredatta öğretilmesi, gelecek nesillerin karbonsuz yaşamı talep etmelerinin önemi, yaşam şartlarına uyum süreci ve geleceğin yeşil işleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması gerektiği vurgulanıyor. Youth for Climate Türkiye ekibi 18 Kasım'da kampanyayı imzalayanlarla paylaştıkları güncellemede konuyla ilgili Glasgow'da yapılan COP26 kapsamında gerçekleşen bir gelişmeden söz etti. Paylaşılan bilgiye göre taraf ülkelerden bazılarının eğitim ve çevre bakanlıklarından oluşan bir heyet. Gezegenimiz için öğrenin, eklem için harekete geçin başlığı altında bakanlıklar arası işbirliklerinin ülkeler düzeyinde çok paydaşlı ortaklığı, nasıl geliştirebileceğini incelemek üzere bir araya gelecek. Bir deklarasyona imza atacak. İklim açısından olumlu bir geleceği geçişte eğitim ve öğrenimin oynadığı kritik rolün ve iklimle ilgili hususların eğitimin tüm seviyelerine dahil edilmesinin aciliyetinin biricinde olarak sürdürülebilir bir gelecek için eğitime, işbirliği ve yatırım yapmayı taahhüt ettiklerini açıklayan heyet, taahhütümüz Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli tarafından yayınlanan 6. Değerlendirme raporunda sunulan ve küresel ısınma üzerindeki açık insan etkisini ve küresel çevre bozulmanın devam eden hızlanmasını doğrayan kanıtlardan kaynaklanmakta. İklim değişikliğini ele almak için, eğitim seferberliğini desteklemek için son yıllarda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak iklim pozitif toplumlara geçişe etkin bir şekilde katılmak için gereken bilgi, beceri, değer ve tutumları herkese ulaştırma açısından oluşan Büyük bir boşluğunda farkındayız. İklim değişikliğinin ve aşırı hava koşullarının gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim sisteminin zaten etkilediği çocukların ve öğretmenlerin güvenliğini ve temel eğitime erişimini baltaladığını kabul ediyoruz, dedi. Heyet ortak taahhütlerini COP27 öncesinde gözden geçirmeyi kabul ederek çalışmaya başladı. Evet, kampanya Change.org Taksim Okulda iklim Öğret adresinde devam ediyor. Saros körfezinde yapılmak istenen liman ve iskele projesine karşı Saros gönüllülerinin mücadelesi sürüyor. 100 bin tonluk dev kargo gemilerinin barınacağı liman ve iskeleye karşı Change.org Taksim Saros'uma dokunma adresindeki kampanyayı bugüne dek 137 binin üzerinde kişi imzaladı. Saros gönülleri dayanışması sözcüsü Mürşide Çoban Duvar gazetesinde Deniz Çile verdiği röportajda Saros Körfezi çevresinde yapımına başlanan liman ve boru hattı projesinin inşaatı nedeniyle şimdiye kadar 10 bin ağacın kesildiğini belirterek tüm orman varlıklarıyla bir habitat yok edildi. ifadelerini kullandı. Müşide Çoban'ın röportajda verdiği diğer bilgilerin bir kısmı ise şöyle. Bilirkişi heyetinin verdiği kararlar ve yargı sürecinin devam etmesine rağmen Saros Körfesi'nde çalışmalar devam ediyor. Şu an Saros'a telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor. Her an Gece gündüz deniz tabanına liman için kazıklar çakılıyor ve bunun için deniz tabanına tonlarca beton dökülüyor. Bu betonun doğadan temizlenmesi mümkün değil. Botaş avukatlarının açıkladığı kadarıyla bu kazıklar çakılırken ne demekse organik yağ da kullanılmış ve bu yağ denize karışmış. Zaten bu sene denize giren kim varsa geçmiş yılların güzelim sarosunun da yerler estiğine bunun yerine yağ tabakası gibi bir şeyin deniz yüzeyinde yüzdüğünü Ağız birliği etmişçesine söylediler. Deniz dibi bitki örtüsü olan denizlerin akciğeri, oksijen kaynağı, deniz çayırları bize göre ilkel bir yöntemle yerlerinden koparılarak güya tekrar yerine ekilmek üzere taşındılar. Deniz çayırlarının şu anki akıbetleri ve nereye taşındıklarının koordinatları da bilinmiyor. Dolayısıyla hem inşaat artıklarından hem de denizler ortamının oksijen kaynağı kesildiğinden deniz canlıları yavaş yavaş ölüyor. Balıkçılık eskisi gibi yapılamıyor. Canlılar kendilerini nefes alamadıkları için kıyılara vuruyor diyor e, mürşide. Kampanya Change.org Taksim Sarosum'a dokunma adresinde devam ediyor. Yaşadığımız kentlerde arabadan inip bisiklete binmek sadece yaşam tarzı değil. Artık iklim krizine karşı hayatta kalmanın da bir şartı diyor zincir kıran kadınlar ekibi. 2022 iklim krizine karşı belediye başkanları ve ailelerini bisiklete binmeye çağırıyor. 51 kurum tarafından imzalanan ve 3 farklı kurum tarafından da desteklenen taksim bisiklet adresindeki kampanyada şöyle denmiş. 2022'de tüm İstanbul bisiklete binecek. İklim krizine karşı karbonsuz ulaşım istiyoruz. Bisiklet kullanabileceğimiz kentler ve bisiklet kullanan belediye başkanları istiyoruz. Çünkü... Karbonsuz kentler bisikletle mümkün. Kentler iklim krizine neden olan karbon emisyonlarının %70'inden sorumlu. İstanbul'da tüm belediye başkanlarına çağrımız var. Tüm belediye başkanlarını aileleriyle birlikte bisiklet kullanmaya, iklim için pedallayan aileler hareketine katılmaya çağırıyoruz. Bisiklet kullanmayı bilmeyen belediye başkanları ve ailelerine bisiklet savunucusu ekipler olarak bisiklet öğretmek istiyoruz. Kentlerde bisiklet kullanımını arttırmak için belediye başkanlarıyla birlikte Çalışmaya davet ediyoruz demişler kampanya Change.org Taksim bisiklet adresinde. Ben Uygar Esmi, Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Ayar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. İyi bir hafta sonu geçsin. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri